şeytanı recim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala ve ala ve sahbihi ecmain ve men ittba'ahum bi ihsan ila yevmid din Radiyallahu rabbi wa bil Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler. Bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah subhanehu ve teâlâ'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizler üzerine olsun. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve baraketuh. Yine bizleri böyle bir tefsir dersinde bir araya toplayan, Allah subhanehu ve teala'ya hamd ederek başlamak istiyorum kardeşlerim. Bildiğiniz üzere geçen hafta Bakara suresinin 13. ayeti kerimesini istemiş idik. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ki o Bakara suresinin 14. ayeti kerimesidir. Tabi bu ayete, yani 14. ayeti kerimeye bir girizgah yapmadan önce bundan sonraki gelecek olan ayetleri daha iyi etüt edebilmek adına kısaca hatırlamaya çalışalım. Geçen hafta son ayeti kerimede özellikle ayet sefihlerden bahsediyordu. Yani onlara iman edin. Münafıklara iman edin dendiğinde biz şu sefihler gibi mi iman edelim diye bir reaksiyon göstermişlerdi. Ve sefihliğin ne manaya geldiğini, esas sefihliğin aslında ne ihtiva ettiğinin üzerinde ısrarla durmuş idik. Ve Allah Subhanehu ve teala bu ayet-i kerime esas farkında olmadan onların, bilmeden onların asıl sefihler olduğunu ayet-i kerimeyi noktalamış idik. Bugün 14. ayet-i kerimede Kerim kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza laku'l-lezina amanu kalu Kimlerden bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala kardeşlerim? Halen münafıklardan bahsediyor. Münafıklardan bahsettiğinden dolayı da bizler hala nifak özelliklerinden ve münafın bünyesinde taşıdığı bazı hasletlerden bahsediyoruz demektir. Daha kapatmadık o defteri. Müminleri, Müslümanları anlattık. Kafirleri anlattık ama halen birkaç ayettir münafıklardan bahsediyoruz. O izalequllazina amanu kalu amanna. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala onları bize onlar hakkında bize bir profil çiziyor. Dikkat buyurun diyor ki onlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit O izelalqullazina amanu iman etmiş kimselerle karşılaştıkları vakit ki bu yolda olur öyle değil mi yani bir güzergahta olur bir mecliste olur herhangi bir yerde olur ama Allah onlarla karşılaştıkları vakit amenne <gülüyor> biz iman ettik derler diyor münafıkların reaksiyonu dikkat edin bunu bir tasavvur edin bir film şeridi halinde canlandırın bir toplulukla karşılaşıyorsunuz çünkü bakın bu resmedeceğimiz bu resim bu bize birazdan lazım. Biz birileriyle karşılaşıyoruz Allah öyle anlatıyor öyleleriyle Müslümanlarla karşılaştıkları vakit hemen böyle bir böyle bir duruş sergiliyor ve diyor ki biz iman ettik. Bu ne demek? Âmennâ kelimesinin de bünyesinde taşıdığı manadan hareketle benden sana zarar gelmez demektir. Subhanallah. Âmennâ kökünden gelir. Güven duymaktır. ne derken de Allah subhânâ teala buraya vurgu yapar. Yani Müslümanlar ne zannetsinler? O münafıkların da onlardan olduklarını zannetsinler. وَاِذَا خَلَوْ اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Ayet devam ediyor. وَاِذَا خَلَوْ شَيَاطِينِهِمْ Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise değil mi? Müminlerle karşılaştılar. İman ettik dediler. Oradan ayrıldılar. Ama bir kafir toplulukla karşılaştılar. Allah'a inkar eden, Allah'a düşmanlık besleyen, Allah azza ve Celle'nin hükümlerinin hayatta yer istemeyenlerle karşılaştıklarında ve izahalu ila şeyatinihim Allah diyor ki şeytanlarıyla karşılaştıklarında ise ha biz sizdeniz o izahalu ila şeyatinihim قالوا inna akum, biz sizinle birlikteyiz yani onlardan olduğumuza bakmayın nasıl itibariyle inna akum, bizim yerimiz sizin yanınız. Ondan sonra şöyle bitiyor ayet-i kerime. İnnemâ nehnu mustehziûn. Biz az önce yanlarından geldiğimiz, hatta o müminlere biz sizdeniz. Sizin gibi iman ettik dediğimiz o müminlerle aslında biz alay ediyoruz. Alay ediyoruz bu manada daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle tercüme verelim kardeşlerim. Biz onları ciddiye almıyoruz. Tercüme bu. Şimdi bu ayet-i kerimeyi anlamaya çalışalım kardeşlerim. Bu ayet-i kerimede günümüze intibak ettirmemiz gereken birçok yönü vardır. Şimdi dikkat ettiniz mi kardeşlerim? Hani o müminlerden sonra gelen ayet-i kerimede diyor ya, وَاِذَا خَلَوْ اِلَى شَيَاطِينِهِمْ şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında diyor ya onların yani o münafıkların şeytanları Allah dostları da diyebilirdi değil mi dostları deseydi anlardık yani onların kendilerinden olan dostları iman etmeyen kimseler de diyebilirdi Allah şeyatinihim onlar şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizden izlerler sizce de elzem değil midir kardeşlerim şeyatinihim yani onların şeytanları ifadesinin içerisinde şeytanın açıklanması gerekmektedir elzemdir onun için burada biraz derinleşeceğiz Allah o canlı varlıklara insanlara onların yani kafirlere niye şeytan demiş Allah merak etmiyor muyuz ediyoruz. Bugün inşallah önemli altını çizeceğimiz hususlardan bir tanesi burasıdır. i̇bn Abbas radıyallahu an bu ayeti kerimeyi yorumlarken der ki ondan münafıkları yoldan çıkaran elebaşlarıdır der. Şeyatinihim onların şeytanları kimdir sorusuna i̇bn Abbas radıyallahu anhın cevabı şudur. Hak yoldan insanları çıkartmak için elebaşlık yapan münafıklardır yanına bir de tire çizmiştir İbn Abbas der ki bu müşriklerin elebaşı da kastedilmiş olabilir Rabbi İbni Anas ve Katade'den rivayetle de her kim hak yoldan saptırmak adına bir amel gerçekleştirmiş ise bu kapsama girer der. Subhanallah. Şimdi birazdan bu yorumların ne kadar da isabetli olduğunu inşallahı rahman anlamaya çalışacağız. Dikkat edilirse kardeşlerim Allah subhanahu ve teala sık sık hep aynı şeyi tekrar ediyorum ama kalıcı olsun istiyorum. Bizde buradan her zamanki söylediğimi söylüyorum belki ama buradan çıkarken bizde hayatımızda indirgeyebildiğimiz bir şeyler götürelim. Azık götürelim yanımızda ki Allah hem yapmış olduğumuz bu dersten razı gelsin hem bizim amelimizden razı gelsin. İnşallah. Onun için tekrarlarımı maruz görün kardeşler. Onların şeytanları derken dikkat edelim. Neyi kastetmiş Allah? Şeytan kelimesinin şatata kelimesinden türediğini söyleyen dilciler vardır. Şeytandaki nunun zait olduğunu aslında sonradan ilave edildiğini söyleyen dilciler vardır. Ama buraya çok detaylı bir, bir yer ayırmak istemediğim için devam ediyorum kardeşler. Şatata kelimesinden türediği vakit bakın şeytan nasıl bir anlam kazanıyor subhanallah. Yine bunu bizi bize anlatan, bize tarifleyen Allah'tır. Cin suresinde Allah subhanehu ve teala Bismillahirrahmanirrahim Ve innehu yekulu ala Allahi şatata Cin suresi dördüncü ayeti kerime. Cin suresinde bu ayette cinler konuşuyor. Diyor ki doğrusu bizim sefihimiz iblisten bahsediyor. Sefihimiz olan iblis Allah hakkında Allah azza ve celle'nin doğrularından yanıltmak adına çok şeyler yaptı. Çok şeyler söyledi. İşte şatata hak ekseninden saptırma adına yapılan her eyleme denir. Hak ekseninden şatata. Hak ekseninden saptırma adına yapılan her eyleme şatata denir. Öyleyse şeytan da ismiyle müsemma olmuştur. Çünkü işi gücü hak ekseninden insanları çıkartmaktır. Onun için ona dilciler böyle bir yorum getirmiştir. Şeytan hak ekseninden caydırmakta ısrarcı, o kadar ısrarcı oldu ki şeytan ismini aldı der dilciler subhanallah şimdi bizim amiyane tabirle kardeşler halkımız arasında şeytanı gündeme getirdiğimiz zaman böyle görünmeyen kulağımıza doğru böyle uçup gelen bir şeyler fısıldayan ondan sonra bizi saptıran böyle tasavvur ederiz hep ama Allah bize şeytanın nasıl olduğunu hiç öyle tarif etmemiş şeytan Şimdi şeytanın nasıl olduğunu nasıl hareket ettiğini bilmek gerekir ki bu ayet anlaşılsın. Yoksa teorik ve kuru bir bilgiden öteye gitmez. En'am suresi 10, 112. ayet-i kerime kardeşler. Allah bize şeytanı tarif ediyor. Şeytanın kimlerden müteşekkil olduğunu söylüyor. Ki birazdan hayatımızda bu ayetin nasıl hayat bulduğunu göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Allah bize tarif ediyor. Ben değil, başka birisi de değil. Ve insi Allah Allah. Her peygambere insanlardan müteşekkil ve cinlerden müteşekkil, onları hak yoldan alıkoymak adına şeytanları biz düşman kıldık. Demek ki hak yoldan alıkoymak adına peygamberlere düşman kılınan şeytan kimlerdenmiş? Cin ve ins. Allah Allah. Demek ki şeytan sadece cinlerden olmuyormuş. Nasıl oluyor biliyor musunuz kardeşlerim? İnsanda bir, bir insanda veya bir insanın şeytanlaşması, bak dilimize bile yerleşmiş, cümle olmuş, yüklem olmuş. Öyle değil mi? Şeytanlaşmak. Bu manayı şeytani bir amel sergilediği için almıştır. Yoksa şeytan olarak doğduğu için değil, bir cin olarak yaratıldığı için de değil, farklı özelliklerde, farklı bir kimyada yaratıldığı için değil. Hak yoldan alıkoyma hasletlerine sahip olduğu zaman bir insan şeytanlaşmış demektir. Şeytani bir işlevsellik göstermiş demektir. Yoksa burada kimseyi, sen şeytansın, sen cinsin, itham etmek gibi bir kürsüye, bir hakka sahip değiliz. Ama bunu tarif eden, bunun profilini çizen Allah'tır. Buradan neyi anlıyoruz kardeşlerim? Bu şeytan kelimesi ve üzerinde yüklenen manadan hareketle bizim zihnimize şu yerleşsin. Allah rızası için. Hak... Ekseninden kaydırma ameliyesini yapan her bir kimse hangi yöntemle yaparsa yapsın, hangi şekilde yaparsa yapsın şeytani bir amel işlemiştir. Bunu tarifleyen Allah'tır. Bunu bize çizen, gösteren ve öğreticisi Allah'tır. İnanın bugün sizin ardınıza Sırtınıza bir adam yapışır da, sizi takip eder de, sizi hak yoldan alıkoymak adına bir amel işlerse, vallahi bilin ki o kimse şeytani bir amel işlemiştir. Aynı Talha bin Ubeydullah'ın annesi gibi. Allahu Ekber. Hiç bu açıdan baktık mı Talha'ya? Radiyallahu an nasıl sıkıntılar çekmiş ya bununla ilgili örnekleri çoğaltmak mümkün vallahi sadece şeytani vari ameller işleyip hak yolundan vazgeçirmek adına evlatlarını takip eden anaları saysak vallahi bugün ders saatana yetiştiremeyiz vallahi yetişmez ama bir numune alıp anlatmak gerekirse benim gönlümde talha yatar talha bin ubeydullah radiyallahu an talha bin bin ubeydullah radiyallahu an müslüman olduktan sonra annesi bunu işitir tabi her zaman malum bak hep aynı giriz ya. annesi bunu duyduktan sonra malum işkenceler yapar eziyetler yapar Evladını hak yoldan, hak ekseninden alı koymak için her şeyi yapar. Ne yapmış oldu? Şeytani bir tavır sergilemiş oldu. Bakın bunu gelin Mes'ud İbni Hiraş'ın rivayetinden dinleyelim. Diyor ki bir gün Safa ve Merve arasında say ediyordum. Bize Talha bin Ubeydullah'ın nasıl eziyet çektiğini anlatacak. Vallahi aslında bize Talha bin Ubeydullah'ı Allah'ın Resulü anlatmış. Birilerinin bize Talha bin Ubeydullah'ı anlatmasına hacet söz konusu değil aslında. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hani meseleyi anlatmadan önce Talha hepiniz biliyorsunuz Talha radiyallahu anha ama bir de ben anlatayım istedim Uhud'da hani Müslümanlar kıskaca girdiğinde Allah'ın Resulü'nün etrafında çok az sahabe kalır işte o sahabelerden bir tanesi Talha bin Ubeydullah'tır Talha bin Ubeydullah o kadar yara alır ki 70 küsür yara aldığı rivayet edilir rivayetlerin bir tanesinde kılık yarasının içerisine bir kimsenin elinin gireceği rivayet edilir. Allahu akbar. Ama Allah'ın Resulü'nün sözü bitmez. Talha bin Ubeydullah için son sözü Allah'ın Resulü söyler. Mansarru en yanzura ila raculun yemsi alal ardı. Katqada mahbehu falyanzur ila Talha bin Ubeydullah. Allah Allah. İşte bu sahabe bu övgüye mazhar olduysa bir yerlerden geçti de talha oldu. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse ecelini tamamladıysa ölü mü olur? Yaşayan birisi mi olur kardeşler? Soruyorum. Ecelini tamamladıysa ölü olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Talha bin Ubeydullah'u orada yarı ölü bir vaziyette gördüğünde az önce söylediğimi söyler sahabelerine dönüp ecelini tamamlamış olduğu halde toprak üzerinde yürüyen bir canlı görmek isteyen Talha'ya baksın der öyle ölmüş bir vaziyette yatar Talha niye anlattım kardeşler? Talha bin Ubeydullah talha oldu olmaya ama aynı Mes'ud bin Hiraş'in rivayet ettiği gibi şu sıkıntılardan geçti. Diyor ki Safa ile Merve arasında say ediyordum. Birden diyor bir gencin etrafında kalabalıklar oluştu. Şimdi biz neyi anlamaya çalışıyoruz? Şeytani vari ameli anlamaya çalışıyoruz değil mi? Nasıl şeytanlaşılır? Hak ekseninden nasıl saptırılır onu anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki insanlar öbekleşmiş eziyet ediyorlar. Elini boynuna bağlamışlar ki hareket edemesin. Diyor ki sordum. Bu şu gence eziyet edenler. Bir, niye eziyet ediyor? İki bu kim? Oradaki birisi cevap vermiş. Bu, bu diyor ki Talha bin Ubeydullah'tır. O eziyet edenler de diyor, Talha hakka teslim olduğu için eziyet ediyor. Diyor ki, Mes'ud İbn-i soruyor. Diyor ki ben şeyi anlamadım. O gençler diyor onu kovalıyor, kovalamasına da yanında diyor bir de acuz kadın yürüyüp duruyor. Yanına eğiliyor, vuruyor. Arkasına geçiyor, vuruyor. Üstünü başını yırtıyor. Diyor ki o gençleri anladım vallahi de o kadını anlamadım. Yürümeye takatı yok. Ama diyor o gencin arkasını bırakmıyor. Ne alıp veremediği var. Diyor ki o yine cevap veren diyor ki Vallahi o Talha bin Ubeydullah'ın anasıdır. Allahu akbar. Sırf diyor Hakka razı gelmediği için Hak'tan koymak için oğlu nereye giderse gidiyor diyor. Vallahi kim ne derse desin Talha bin Ubeydullah'ın anası, şeytani bir iş işlemiştir. Onu hak yoldan alıkoymak adına atılan her adım, şeytanvari bir ameldir. Ama işte Talha bin Ubeydullah, övgü üstüne övgü kazanır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, ne zaman ki Uhud'dan bahsetti, şunu der... ذَلِكَ يَوْمٌ كُلُّهُ Talha Ne zaman ki Hz. Ebu Bekir radiyallahu an Uhud'u konuştuysa der ki bu Uhud günü tamamıyla Talha'ya aittir. Kimse konuşmasın. Allah'u akbar. Talha oldu olmaya da Talha böyle Talha oldu. Allah bize de talha gibi olmayı nasip kılsın kardeşler. Şimdi bir neyi öğrendik? Şeytani amelin neyi ihtiva ettiğini öğrendik. Neymiş kardeşler? Hak ekseninden saptırma adına yapılan her amel şeytani bir ameldir. Ve iki neyi öğrendik? Kim ki şeytani bir amel yaparsa şeytanlaşmış olur. Bu manada şeytanlaşmış olur. Öyleyse ben bunu bu derse bu manada hazırlanırken aklıma şu geldi. Şimdi bizi bir şeyler hak ekseninden bugün koyuyor. Biz bugün bu Kur'an'ı hayatımızda buluşturacaksak bugünü konuşmak zorundayız kardeşler. Şimdi hak ekseninden kaydıran her şey dedik. Sadece insan demedim fark ettiniz mi? Bugün bizi yöneten beşeri sistem Allah'a kasem ederim ki şeytanın ta kendisidir. Ve bize uygulanan kanunların hepsi şeytanidir. Vallahi bizler bugün Talha bin Ubeydullah olmak istiyorsak, bu şeytanlarla mücadele etmesini bilmemiz gerekir. İşte bugün bu ayetten bir ders çıkarılacaksa vallahi biz bugün bu ayetten bu dersi çıkarmak durumundayız. Yoksa şeytan geliyor fısıldıyor gidiyor namazı işte bıraktık. Bununla ihtiva etmeyeceğiz. Çünkü eğer ki şeytan hak ekseninden caydıran her şey ise vallahi Allah'ın hükümleriyle bugün yönetilmiyorsak şeytanın generalidir. Burada durmak gerekmez mi? Burada Talha bin Ubeydullah olmak gerekmez mi? Mus'ab bin Umeyr olmak gerekmez mi? Saad bin Abi Vakkas gibi söylemek gerekmez mi? Beni hak yoldan vazgeçirmek adına ey anne bin tane canın olsa vallahi vazgeçmem diye bir cevap vermek gerekmez mi? Bu şeytanla ancak böyle mücadele edilir kardeşler. Ayet eğer şeytan kısmını anladıysak şöyle devam eder. Hani diyor ya innema nehnu mustehzi'un hani bir oraya gittiler Müslümanların yanına oradan çıkınca kafirlerin yanına gittiler iman etmeyenlerin. Biz aslında sizdeniz. Sonra da gururlanarak dediler ki biz innema nahnu mustehzi'un biz onlarla aslında alay ediyoruz. Alay etmek yani biz onları ciddiye almıyoruz bugünün terminolojisiyle. Alay ediyoruz. Onları hiçe sayıyoruz. Ciddiye bile almıyoruz ya. Bunlar aslında bizim onlarla alay ettiğimizin, kandırdığımızın farkında bile değiller. Aynen böyle demek istiyor ayet kelemi. Şimdi Tabi buradan da günümüze bir şeyler çıkartacağız değil mi? Benim aklıma hemen şu geldi İlk önce Hendek gazvesi geldi Bu ayet okuyorum Müslümanlardan gözüküyorlar kardeşler siz de tasavvur edin Bir Hende'ye gidin Bir Uhud'a gidin Bir Bedir'e gidin ki canlansın Oradasınız Geliyorlar Sizden gibi gözüküyorlar Allahu akbar Savaş meydanı Canlanıyor ulanıyor. Kılıçlar çekiliyor, kınından çıkıyor. Bakıyorsun ki sendeniz diyenler yok piyasada. Hindikte de aynısı oldu. Müslümanların yanındalardı. Savaş kızışınca, kılıçlar kınından çıkınca biz iman ettik diyenler inna me'akumun yanında yer aldılar. Bu film var ya, bu bu sahne bana bugünün yöneticilerini hatırlattı ne hikmetse. Birden aklıma Daha 3-5 gün önce idrak ettiğimiz 27 Recep gecesi Filistin aklıma geldi. Mukaddes topraklar aklıma geldi vallahi Bunu burada laf olsun diye söylemiyorum vallahi geldi. Çünkü Bakıyorum bizim acziyetimiz İslam'ın acziyetinden değildir vallahi. Bizim bugün bu halde oluşumuzun sebebi bizden gibi görüküp kılıçlar kınından çıktığı zaman bizi terk eden yöneticilerdendir. Vallahi başka bir neden aramayın. Hendek'ten ne farkı var bunun kardeşlerim? Allah şuna soruyorum. Var mı bir farkı? Savaş meydanını terk edip Sizdenmiş gibi gözüküp aslında inna me akum diyenlerden bugünkü yöneticilerin bu nifaki özellikten ne farkı var? Vallahi ben soruyorum. Allah aşkına siz de cevaplayın. Vallahi yoktur kardeşler. Bugün Müslümanların boyunlarının bükük olması, mazlum olmaları, zulme duçar kalıyor olmaları onları yüzüstü bırakan bu nifaki özelliği taşıyan yöneticilerdir. İşte yine aynısı. Talham olmak istiyoruz. O zalimlere hakkı haykıran birileri olmak gerek. Allah bizi onlardan eylesin kardeşler. <gülüyor> Tabii <gülüyor> hani biz mustezîun dediler ya alay ediciler. Hakikaten de öyle. Yani Düşünün Müslümanlarla dalga geçmek değil midir bu? Tam seninle beraber bir bakıyorsun ki yok yani sen, sen, seninle birlikte olması gerekenler yok. Bu alay etmektir. Bu ciddiye almamaktır. Bu insanlığı hiçe saymaktır. Tam böyle biz karamsarken vallahi ne olacak ya Rabbi derken sözü Allah alır. Allahu yastehzi'u bihim ve yamutuhum fi tugyanihim ya'mahun. Aynen şu demektir. Dur. Orada bir dur. Hem dediler ya mustehzi'un biz alay edicileriz. Sözü Allah aldı. Kelamında hilaf olmayan Allah konuşuyor. Diyor ki Allahu yastehzi'u bihim. Alay eden esas Allah'tır haberiniz olsun. Allahu ekber. Hiçe sayan Allah'tır. Onları ciddiye almayan esas Allah'tır. Ama gaflette olan da yine onlardır. Fi tuğyanihim ya'mahun. Onların diyor azgınlıklarına Allah müsaade ediyor. Azgınlık diyor ya. Hendekle yani o günün münafıklarıyla nifaki özelliklerini taşıyan haddi aşanlarla vallahi bugün başımızdakilerin hiçbir farkı yok. Var diyen Allah rızası için beni tenkit etsin, bana nasihat etsin ama vallahi yoktur. Bugün zulümlerin en büyüğü geçen hafta konuştuk. Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün geçmiyor olması değil midir? Bu haddi aşmak değil midir kardeşler? Bu azgınlık tuğyan değil midir? Bugün Müslümanların her bir 10 dakikada katlediliyor olması tuğyanın en zirvesi değil midir? Vallahi Allah o zamanın nifakı özelliklerini taşıyan zalimlere, münafıklara nasıl mühlet verdiyse vallahi bugün de aynısını yapıyor ve biz müminlerin gönlüne su serpecek ayeti söylüyor. Allahu yastazi ubihim rahat olun onlarla da alay edilecek güne Allah onları erteliyor biz merak ediyoruz şimdi acaba biz o alay sahnesini görebilecek miyiz Görecek miyiz kardeşler Eğer cennete girersek, Allah'a yemin ederim ki göreceğiz. Buna haber veren Allah'tır. Ne dedim? Allah bize cennete girmeyi nasip kılsın. Allah bize cennette bize bu dünyada bizi bu dünyada alaya alanları seyretmeyi nasip kılsın. Allah azza ve celle mutaffifin suresi mutlaka okumuşsunuzdur. Ama böyle bir okuyun. Allah bizimle nasıl konuşuyor? O da diyor ki fel الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنَ kuffari يَضْحَكُونَ عَلَى الْاَرَائِكِ yandurun." O zamanında müminlerle alay edenler var ya diyor ki müminler tahtlarına kurulmuş kafirlerin o acı işte hani o ızdırapları var ya onları diyor seyredecekler. Ayet diyor ki, hem de gülerek. hakun. Allah bize o gün de gülmeyi nasip kılsın kardeşler. Aynı bu şuna benzer. Allah Azza ve Celle'nin onlarla bu manada alay etmesini İbni Abbas'ın bir rivayetinde şöyle geçer. Der ki, onlar cehennemin harrından böyle, hani ayette de geçer ya yer yer. Yani artık oradan çıkmak isteyecekler ya tam böyle buraya gelmişken Allah onlara diyor cennetten bir görüntü gösterecek. Gelin orada sıkıldıysanız buraya gelin diyecek diyor. Allah'u akıber. Onlar tabii bir düşünün bir 40 derece sıcağın altındayken size bir gölgelik verseler koşmaz mısınız oraya? Vallahi koşarak gideriz. Hemen diyor onlar hareketlenecek. O çukurdan çıkacak. O diyor cennetin o nefis farah ortamına tam böyle bir ramak kala Allah diyor o görüntüyü onların gözünün önünden kaldıracak. Diyor ki Allah'ın alayı böyle olur. Allahu akbar. Allah bizi o esnada olmaktan muhafaza buyursun. Düşünün bir. Düşünün. Oruçlu olduğunuzda 40 derece sıcağın altında çölde yürürken size ikram edilen suya uzattığınız zaman elinizi onun bir seraptan ibaret olduğunu düşünün. Vallahi adama çok acı gelse gerek. Diyor ki Allahu yestehzi bihim. İşte Allah'ın alay etmesi böyle olacak. 16. ayeti kerimede ise kardeşler Allah subhanahu ve teala şöyle buyurur kardeşler. Ula'ikellezîne ştaravu dalalete bilhuda fema rabihat ticaretuhum ve mâ kanu muhtedîn. Onlar doğruya erememişlerdir. Niçin? Niçin? Ticaretlerinde iflas ettikleri için. İflas. Bugünün terminolojisiyle. Anlayacağımız dilde. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki onlar dalaleti satın almak kaydıyla neye karşılık kardeşler? Hidayet, hak yol, hak olan, doğru olan, Allah'ın rızasına yaklaştıracak olan her şeyin yerine Allah'ı gadaplandıran, kızdıran, üzen, he? masiyet içereni tercih ettikleri için رَبِّحَا تِجَارَةُهُمْ Ticaretleri kâr etmemiştir. Şimdi ilginçtir. Allah niye şöyle de diyebilirdi. Yani ben düşündüm. Sizin de düşünmenizi istiyorum kardeşlerim. Allah niye ticaretten örnek verdi ki? Şöyle diyemez miydi? Çok basit. Yani teşbih daha olmadığı için böyle diyemez miydi diyorum. Yoksa haddimiz olduğundan değil tabii. Sunmaşa. aşağı. Onlar kaybettiler. Onlar işte ne bileyim yanlış yaptılar. Doğru bir tercih yapmadılar de diyebilirdi de. Allah niye acaba ticaretten hareketle iflası örnek verdi? Yani karlı bir ticaret olmadı dedi Allah. Niye olduğunu bir örnekle yaşadığım canlı bir anekdotu anlatayım inşallah. Bir gün bir yerden ama sıkıldırıyorum. Liseden kardeşim, çok değer verdiğim bir kardeşimdi. Arkamda e, me'mum yani cemaat. Saf suresinin ilk ayetlerini koşuyorum zamlı sure olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel lezine amenû hel edullukum ala ticaretin tuncikum <Sessizlik> min azabin alîm. Bu ayet okudum. Bu arkamdaki bahsettiğim kardeşim Arapça bilmez. Kur'an'ı bile zor bilir. Ama Konya'nın en iyi tüccarıdır. Tamam mı? Bunu yazın bir yere. Konya'nın en iyi tüccarı. Ticaret ondan sorulur yani. Bu namazı Zavlusföre'ye koşuyorum ya. İşte hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabina daha ne manaya geldiğini falan bildiği de yok. Vallahi selam verdik farzından kolundan tuttu. Dedi ki Allah kardan mı bahsediyoruz zarardan mı? <gülüyor> Dedim ki sen bunu nereden anladın? Dedi ki ticaret erbabıyız. Ticaret geçti ya yetmez mi? Hemen işte bu ayet-i kerimelere hazırlanırken hem bu kardeşim aklıma geldi. Hem Allah azza ve niçin ticaretten örnek verdiğini daha iyi anladım. Mekke'de Kur'an'ın indiği o dönemde Arap toplumunda ticaret meşhur mu kardeşler? Meşhur. Kimsenin oturup birisine kardeş şu kar demek şu da zarar demek gibi bir izaha muhtaçlık söz konusu değildir. Kim zararı da bilir? Herkes kar, karı da bilir. Allah onların anlayacağı dilden konuştu. Ulaikallezineşteravuddalaletebilhuda. Fema rabihat ticaretuhum, ticaretleri iflas etti. Karlı bir alışveriş şey yok. Ama alemlerin Rabbi olan Allah bize karlı ticareti haber vermekten aciz değildir. Alimdir o, hakimdir o. Az önce okuduğum ayeti kerimede Allah bize bizi cehennem azabından kurtaracak karlı ticareti haber vermiş. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin alim. elim bir azaptan bizi kurtaracak ticareti haber veriyor Allah. Tu'minune billah ve rasulihi. Vetujahedun fi sabilillah, biamwalikum ve anfusikum. Zalikum khairul lakum, in kuntum tâlemun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. neymiş o karlı ticaret? Allah'a iman, Rasulüne iman ve mallarımızla canlarımızla Allah yolunda cihat. Tabi, karlı ticaret deyince kim akla gelir? Sahabelerden o kadar çok ki hepimiz farklı şeyler söyledik. Ama ben bugün size karlı ticaretinden ötürü Bakara suresi 207. ayeti kerimenin hakkında nazil olduğu Suheyb Errumi'yi anlatacağım size. Radiyallahu anh. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْر۪ي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ <اللّٰه> Bu ayet Suheyb el-Rumi için inmiştir Bir düşünün Yaptığınız bir işten ötürü Allah sizden razı olduğu için Haber vermek adına ayet indiriyor Vallahi bundan daha hayırlı bir şey dünyada olamaz Vallahi olamaz وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْر۪ي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ <اللّٰه> Bu ayet Suheyb için inmiştir. Bakara Suresi 207. Ne yapmıştır Suheyb? Suheyb, el-Rumi biraz yaşça diğer sahabelere kıyasla olgundur. hicret etmiştir sahabeler ve Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret etmek ister ama zengindir de aynı zamanda Suheyb. Er-Rumi radıyallahu anh. Tabi bu şeyler var ya, gaspçılar, eşkıya mı deriz ona? Gözlemlerler yolunu Suheyb'in. Onu kıstırırlar bir yerde, derler ki nereye? Der ki Allah bize hicreti emretti. Ben de gideceğim. Diyor ki biz salmıyoruz seni. İyi. Suheyb el-Rumi'ye biraz eziyet ediyorlar. Uzatmıyorum kardeşler. Suheyb el-Rumi, Allahu Ekber, sadece Allah'ın Resulüne kavuşmak adına, İslam'ın kamil manada atmosfer bulduğu bir yere hicret edebilmek adına şu teklifi sunar. Der ki, benim ne kadar mal varlığımın olduğunu biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Der ki Suheyb rumi radıyallahu an size hepsini versem beni salar mısınız? Bir tasavvur edin. Bütün mal varlığınızı tasavvur edin. Bir zengin tasavvur edin ve onun böyle bir teklif sunduğunu düşünün ya günümüzde. İşte iş merkezleri arabası, atı ne varsa yani ne varsa sadece Allah'ın Resulüne kavuşabilmek adına Hicret edebilmek adına bunu sunuyor teklif olarak. Diyor ki o müşriklere mal varlığımın hepsini beni serbest bırakmanız adına versem beni salar mısınız? Düşünüyor eşkıya diyor ki vallahi senden bize zaten hayır gelmez. Ama diyor malından gelir. Diyor ki kabul. Bu bir ticaret midir kardeşlerim? bu bir alışveriş midir kardeşlerim bu bir akitleşme midir vallahi evet var olan benliğin hepsini ne varsa vermek diye buna denir işte Allah ve Resulü'nün sevgisi uğrunda Kuba'ya yaklaşır Kuba'da onu kim karşılar Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Bir rivayete göre Allah'ın Resulü'nün olduğu da söylenir. Ama güçlü rivayetler Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın onu karşıladığını söyler. Der ki ya Eba Yahya. Diyor ki Allah'ın Resulü sana şöyle dedi. Rabbi Bey'u ya Eba Yahya. Diyor ki ravi vallahi bunu üç kere tekrar etti. Rabbi hal bey'u ya Eba Yahya. Ticaretin karlı olmuştur ya Eba Yahya. Ama Eba Yahya yani suheyb akıllıdır. Der ki vallahi Mekke'den bu güzergaha benden önce kimse ulaşmadı. Benim karlı bir ticaret yaptığımı size kim haber verdi? Bu diyor aciz Suheyb'e Allah ayet mi indirdi? Vallahi sen karlı bir ticaret yap Allah o ayeti bugün de indirir. Allah bugün seninle de konuşur kardeş. Ya Allah onun yapmış olduğu ticaretin karlı olduğunu Suheyb Medine'ye gelmeden Bakara suresinde haber vermiştir. İşte zararlı ticareti de haber veren Allah'tır. Karlı ticareti haber veren de Allah'tır. Allah Subhanahu ve Teala kerim kardeşlerim. Bizlere şu yaşadığımız idrak ettiğimiz dünyada hep daim karlı ticaret yapabilmeyi nasip eylesin. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ayetini nasıl diyelim, muhatap olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bu ayet-i kerimenin bu, bu şekildeki izahıyla birlikte inşallah bugünkü tefsir dersimizden nihayetlendirelim. Yine her zamanki gibi inşallah, rahman, Allah subhanahu ve teala, bana söylediklerimle kerim kardeşlerim, değerli kardeşlerim, bizleri ekran başında izleyen kardeşlerimiz, bana söylediklerimle amil, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Allah bizi darein saadet'i versin inşallah. Allah bizleri utandırmasın, mahcup etmesin. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.